366. konu. Ubeyde bin Haris'in şehit olması. Bedir gününde Utbe meydan okudu. Hazreti Ali meydana çıkıp onun oğlu Velid ile karşılaştı. İkisi de aynı çağda ve yetişmiş birer gençtiler. Ali onu elinden tutarak yüzü koyun yere çarptı ve hemen öldürdü. Sonra Şeybe bin Rabia kalktı. Hazreti Hamza da kalktı. Onlar da aynı yaşlarda idiler. Hamza kuvvetli bir vuruşla onu yere serdi. Sonra Utbe bin Rabia kalktı, ona da Ubeyde bin Haris karşı çıktı, İkisi de iki direk gibiydiler, birbirlerine saldırdılar, Ubeyde ona bir darbe vurarak sol tarafını kesti, Utbe de Ubeyde'nin ayağına yaklaştı ve kılıçla ayağına vurarak baldırını kesti, Hazreti Hamza ile Hazreti Ali, Utbe'nin üzerine hücum ederek onu öldürdüler ve Ubeyde'yi Resulullah'a getirdiler, Hazreti Peygamber Ubeyde'yi yatırıp ayağım ona yastık yaptı. Yüzündeki toprakları siliyordu. de "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki eğer Ebu Talib beni bu halde görseydi, ne zaman ki hepimiz Muhammed'in etrafında vurulup yere serilir ve bizden çocuk ve kadınlarımızı koruyacak kimse kalmazsa, ancak o zaman onu düşmanlarıyla baş başa bırakırız." demeye, beni kendinden daha fazla hak sahibi görecekti. "Acaba ben şehit miyim?" dedi. Hazreti Peygamber, "Evet, sen şehitsin. Ben de buna şahidim." dedi. Sonra Ubeyde vefat etti ve Hazreti Peygamber onu safrada defnetti, onun kabrine kendisi indi, Hazreti Peygamber, Ubeyde'den başka hiçbir kimsenin kabrine inmemiştir.